Mürselat suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla aardar da gönderilenlere kasırgı gibi esenlere hakkıyla yayanlara hakkıyla ayıranlara özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakılanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman gökyüzü yarıldığı zaman, dağlar yerinden koparılıp savrulduğu zaman, peygamberlerin muayyen vakti geldiği zaman, bu vakit hangi güne geciktirilmişti? Her şeyi ayırt edip hüküm verme gününe. Bu ayırt etme gününün ehemmiyetini sana hangi şey bildirdi? Bunu yalan sayanların o gün vay haline. Biz öncekileri bu tekziplerinden dolayı helak etmedik mi? Sonra geridekileri de onların arkasına takacağız. Biz günahkarlara böyle yaparız. Allah'ın ayetlerini ve peygamberlerini yalan sayanların o gün vay haline biz sizi fakir bir sudan yaratmadık mı? Onu sağlam bir yerde tutup da malum bir vakte kadar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 Bu gibi nimetleri yalan sayanların o gün vay haline. O kafirlere şöyle denilecek, haydi o yalan diye geldiğiniz şeye azaba gidin. Haydi cehennemin üç kola ayrılmış duman gölgesine gidin ki o gölgelendirici değildir. Onları alevden de korumaz. Çünkü o ateş öyle kıvılcım atar ki her biri sanki bir saraydır.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 Eğer bir hileniz varsa hemen bu hileyi bana yapın. Basi, öldükten sonra tekrar dirilmeyi yalan sayanların o gün vay haline. Hakikat, takva sahipleri, gölgeler, kınarlar ve canları ne isterse onlardan birçok meyveler içindedirler. Şöyle denilir, İşlemiş olduğunuz iyi amel ve hareketlere mukabil, afiyetle yiyin, için. Şüphe yok ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Cenneti yalan sayanların o gün vay haline ey kafirler dünyada yiyin. Biraz faidelenin. Şüphesiz ki siz günahkarlarsınız. Ebedi nimeti yalan sayanların vay o gün haline onlara Allah'ın huzurunda eğilin Denildiği zaman eğilmezler, emri nehi yalan sayanların o gün vay haline artık bundan sonra hangi söze inanacaklar onlar?